Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, büyük ölçüde fosil yakıt kullanımına bağlı karbon emisyonlarının neden olduğu iklim krizi tüm dünyayı tehdit ederken benzin ve dizelli araçların yerini alması planlanan elektrikli araç üretimi de giderek yaygınlaşıyor. Araba üreticileri 2020'yi elektrikli araçların yılı yapmak için hazırlanıyor. Bir veri şirketine göre elektrikli araç modellerinin sayısı 2020 yılının sonunda 100'den 175'e çıkacak. 2025'te ise 330'dan fazla olması bekleniyor. Dünyadaki bu değişim Türkiye'de yakından takip ediyor denebilir. Türkiye'nin otomobil girişim grubu yani TOG tarafından yapılan proje kapsamında 2022 yılında satışa sunulacağı iddia edilen elektrikli C-SUV ve C-Sedan modellerinin tanıtımı geçen hafta yapıldı. Peki elektrikli araç üretimi Türkiye için ne anlama geliyor? Elektrikli otomobiller gerçekten de doğa dostu bir alternatif mi? Yeşil Gazete'ye konuşan Tımop Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu hiç kuşkusuz çevre sorunlarının çözülebilmesi için ulaşım probleminin de yani fosil yakıta dayanan ulaşım yaklaşımının da çözülmesi gerekiyor dedi. Bunun için öncelikle raylı sistemler gibi çevre dostu toplu taşıma araçlarının esasen yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Bozoğlu bireysel bir araç kullanımı yöntemi olarak otomobilin 21. yüzyılda olabildiğince terk edilmesi gerekiyor dedi. Bozoğlu elektrikli otomobillerin bu anlamda bir çözüm önerisi olarak uygulanan bir yöntem olarak ortaya çıktığına değindi. Elektrikli araçları çevre dostu diye nitelendirmeden önce araçlarda kullanılan elektriğin nereden elde ettiğini en az benzin ve dizel ile çalışan araçlar kadar kritik bir önemde olduğunu söyledi. Elektrikli araçları kullanabilirsiniz, üretebilirsiniz ama eğer bir Elektriğin kaynağı, kömürlü termik santraller veya fosil yakıta dayanan santrallerse iklim krizine ve hava kirliliğine karşı bir mücadele yöntemi olmayacak dedi. Türkiye'nin elektrik arzının %88'e yakınının fosil yakıta dayandığını söyleyen Bozoğlu, dolayısıyla enerjimiz sera gazı emisyonu üreten teknolojilerle sağlanıyor. Öte yandan elektrik üretiminde de hala yeni termik santrallerin planlama aşamasında olduğunu görüyoruz. Ve son günlerde... Özelleştirilen termik santrallerinde sürdürülebilir hale gelmesi için mevzuat değişikliklerinin de yapıldığını görüyoruz. Elektrikli araçlarla ilgili bir başka sorunsa araçların üretim aşaması. Bireysel araba kullanımının artması aynı zamanda madenciliğin artması anlamına gel geliyor. Üretim sürecinde doğal kaynakların tükendiği, yoğun su tüketimi yapıldığını belirtti Bozoğlu. Türkiye'nin elektrikli araç üretmesi, bu teknolojiye sahip olması, kendi markasıyla bunu yapması gibi gelişmeleri oldukça olumlu bulduğunu ancak çevre dostu bir yaklaşım için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Buradaki temel mesele tüketimin azalması. Tüketim azalmadan çevre sorunlarının çözümü maliyetli olacak. Tüketimi olabildiğince azaltan yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önceliklendirilmeli. Türkiye'deki otomobil üretimi bu teknolojinin toplu taşımada geliştirilmeli. Kullanılmasının önünü aşmak lazım. Yani otomobil çıkartmak ve bunun lansmanını yapmak önemli ama öte yandan elektrikle çalışan raylı sistemlerin, tren sistemlerinin, metro sistemlerinin tanıtılması oldukça olumlu olacak. Dilerim önümüzdeki günlerde bu konuda da adımlar atılır diye sözlerini bitirdi. TMOP, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri termik santral denetimlerini tamamladı. Santrallere bacalarına filtre takılması için verilen bir aylık sürenin 1 Ocak'ta dolmasıyla denetimlerde bacalarına filtre takmadığı ortaya çıkan Manisa'daki Soma Termik Santrali ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatadağız Termik Santralinde üretim bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Santraller mühürlendi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağan haberine gelelim. Iğdır'a 16 kilometre mesafedeki Metsamor nükleer güç santrali ömrünü 2005 yılında tamamladı ama hala çalışıyor. Ermenistan'da 1977'de kurulan santral Türkiye için tehlike. Türkiye'nin olası bir tehlikeye karşı da önlem alması gerekiyor. Bu konuda CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bir uyarı yaptı. Milyonlarca insanın hayatını kurtaracak olan iot tabletlerinin acil olarak Tüm Türkiye'deki bölgesel merkezler oluşturularak stoklanması kritik bölgelerdeki vatandaşlarımıza en kısa sürede dağıtılması gerekiyor. Zira iot tabletleri radyasyon yayılmadan insan vücudunu radyasyona maruz kalmadan 6 saat önce kullanılırsa hayat kurtarabiliyor dedi. Yavuz Yılmaz konuya ilişkin. Sağlık sistemi çöken hastanelerimizde en basit bir antibiyotik stent ilaç bile bulunmazken patlamaya hazır bir saatli bomba olarak çalıştırılan Metsamor Nükleer Güç Santrali'ndeki tehdide karşı halkımıza dağıtılması gereken IOT tabletlerinin Sağlık Bakanlığı'nda stoklanmadığı yönünde iddialar var. Kapımızdaki nükleer tehlikeye karşı Nükleer Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun resmi internet sitesindeki acil durum yönetmeliğine göre... ''Nükleer ve radyolojik bir felakette kurumların koordinasyonunu Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin yapması gerektiğini yazıyor. Ancak Başbakanlık diye bir kurum yok.'' dedi. İki kısa ve olumlu haberle programımızı bitirelim. Eskişehir'de güneş enerji santrallerinin sayısının artacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, proje sayesinde verimsiz topraklardan enerji ürettiklerini ve bu sayede belediye bütçesine katkı sağladıklarını ifade etti.'' Yine ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazlarının ithaline ilişkin tebdiği 3. Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlandı. Böylece ozon tabakasının kurtarılması için gerekli önlemler konusunda da bir adım daha atıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan Resulhan Uygar Özeğüsimi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.